Allahu bilaheemne Shaitan ar Ve Bismillahi ve rahmani Ve rahim Innalhamdulillahi nahmdu. ve min syyata malina. Men yehtil Allahu ve men yidlil falahatiyle. Va eshedu an ilahillallah wa tuhu la shirkala. Va eshedu an Muhammadan abduhu ve rasuluh. Amat. Fina istiqal hadis kitab Allah ve khair alhadi hadi Muhammadin sallahu alaihi wasallam. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin valâle, ve kulle zalâletin finnâr. Sahih tefsir dersimizde Enbiya Suresi'nin 34. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Biz senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar? İbn Ömer şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Ebubekir radıyallahu anı Medine'nin başka bir yerinde bulunuyordu. Hemen gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kefenlenmişti. Ebubekir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alnından öptü ve ağlayarak "Annem babam sana feda olsun. Diriyken de temizdin, ölüyken de temizsin." dedi. Oradan çıktığı zaman insanları, ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmedi, münafıkları öldürmeden ve Allah münafıkları hüsrana uğratmadan da ölmeyecektir.'' diye bağıran Ömer bin el-Hattab radiyallahu anh ile karşılaştı. Zira münafıklar ölüm haberini almış ve baş kaldırmışlardı. Öbbekir radiyallahu anh onun bu şekilde konuştuğunu işitince, ''Kendine gel bir adam, belki ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti.'' Allah Teala'nın muhakkak sen de öleceksin onlar da ölecekler Zümer suresi 30. ayetinde buyurduğunu bilmez misin? Yine senden önce de hiçbir insan ölümsüz kalmadı. Sen ölürsün de onlar baki mi kalır? Yani bu Enbiya 34. ayetini işitmez misin diye çıkıştı. Daha sonra bir konuşma yapmak üzere minbere çıktı. Allah Teala'ya hamd-ü sena ettikten sonra ey insanlar Şayet kendisine kulluk ettiğiniz ilahınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bilin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür. Ancak kendisine kulluk ettiğiniz ilahınız semadaki ilah ise bilin ki o ölmez dedi. Sonra Muhammed ancak bir nebidir. Ondan önce de nebiler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Ali İmran 144. ayetini okudu. Bu ayeti okuduktan sonra da minberden indi. Bu konuşmayı dinleyen Müslümanlar mutlu olup sevinirken münafıkların sıkıntısı daha da arttı. Vallahi bu konuşmadan sonra Müslümanların sanki yüzlerinde bir perde vardı da kalkmış gibi oldu. Bunu Bezzar ve İbni Ebi Şeyber rivayet etmişlerdir. Hadis Müslüm'ün şartına göredir. Benzer yakın lafızla daha başka rivayetler de var. Bunları Said Kat hadislerinde. Birinci cildin son bölümünde yazmıştır. Tekfire mani olan durumlar, kasıtsızlık tekfire manidir veya tevil tekfire manidir bu bölümlerde aktardım bu konudaki rivayetleri. Burada Ömer bin el-Hattab radyalan veya diğer bazı sahabeler işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın öyle hiç beklemedikleri bir şekilde vefatıyla bir şok yaşıyorlar. Ve bu esnada bazı şeriata da uymayan sözler kendilerinden sadır oluyor. Ömer radıyallahu burada söylediği gibi. Yani e, Allah Resulü vefat ediyor fakat geride münafıklar olduğunu, bunların e, etkin bir vaziyette bulunduğunu biliyordu sahabeler. Yani başka diğer rivayette tıpkı Musa Aleyhisselam'ın Rabbi ile konuşmaya gittiği gibi yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da geri gelecek. E, böyle bir itikadı da dile getiriyor Ömer radıyallahu Böyle bir beklenti içerisinde olduğunu da söylüyor. Burada Öbu Bekir e, ipleri eline alarak yani dengeyi sağlayarak e, insanları doğru akideye hemen kendilerine getirecek bir konuşma yapıyor ve buradaki konuşmaya dikkat edin. Yani şimdi e, bazı şeylere uyarırken bunun gibi ağır ifadeler yani e, vaki olan, ümmetin durumunda vaki olan, meydana gelmiş olan sıkıntıların büyüklüğüne göre bazen bu tip sert ifadeler kullanılması gerekiyor. Yani sizin şayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tapıyor iseniz o öldü. Yani bu aslında muhataplara ağır gelecek bir hitaptır. Yani sizin taptığınız eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselamsa, yani e, burada şirk şaibesine bir vurgu yapıyor Ebubekir radıyallahu Yani kim Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a tapıyor idiyse bilin ki o öldü. Ama kim Allah'a kulluk ediyorsa, onu ilah biliyorsa o diridir ölmez diyerek, insanları kendine getirecek bu konuşmayı yapıyor. Evet. 35. ayet. Her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. i̇bn Abbas Abbas anh'a diyor ki ayetin anlamı şöyledir. Biz sizleri yokluk ve bolluk, sağlık ve hastalık, zenginlik ve fakirlik, helal ve haram, itaat ve isyan, hidayet ve sapıklık ile deneriz. 36. Kafirler seni gördükleri zaman sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu diyerek seni hep alaya alırlar. Halbuki onlar Rahman'ın zikrini inkar edenlerin ta Evet burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hak bir davetle geldiğinde, insanlar tevhide çağırdığında ve dolayısıyla Allah'ın dışında kendisine kulluk edilen ilahları reddettiğinde, bunların batıllığını açıkladığında Müştekler işte bunu söylüyorlar. Yani sizin ilahlarınızı diline dolayan, yani bizim o değer verdiğimiz, saygı gösterdiğimiz putlara dil uzatan bu mu diyerek hemen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir beşer olması sebebiyle ve beşerse insani hasletleri bakımından yani kusurlu bir yaratıktır. Dolayısıyla bu mu yani sizin ilahlarınıza dil uzatan diyerek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeri şahsiyetini ön plana koyarak bu daveti lekelemek, karalamak istemişlerdi. Daha önceki peygamberlerde de durum aynıdır. Yani onlar da tevhid davetiyle geldikleri zaman yani bakıyorsunuz işte Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene süren davetinde ömrü boyunca işte bunaklık, delilik, sapıklıkla suçlandığını, hep bu ithamlara maruz kaldığını ve düşünün yani o zaman yeryüzünde tevhid ehli Sadece Nuh Aleyhisselam ve onunla beraber ona tabi olan 4-5 kişi. Bu kadar bir azınlık. Geri kalan dünyanın tamamı Nuh Aleyhisselam'ı sapık biliyor. İşte deli, bunak, böyle bilen insanlar. İşte güya işte tufan olacakmış da bu gemi yapmaya uğraşıyor. Bu gemiyle de kurtulacaklar diyerek. E, ömrü boyunca hep böyle dalga geçinmiştir Nuh Aleyhisselam'la. O sabırla direnmiş. İşte Şuayb Aleyhisselam'ı e, ölçü tartı konularında ve buna benzer konularda yaptığı uyarlardan dolayı işte aşırı aşırılıkla suçlamışlar. Dinde aşırılıkla suçlamışlar. Aşırı temizlikle suçlamışlar. Aynı şekilde Lut, Lut Aleyhisselam'a işte o cinsel sapıklıklara karşı e, uyardığı zaman kavmini, bundan men ettiği zaman ona da aynı şekilde düşmanlık göstermişler. İşte Musa Aleyhisselam dilindeki perteklik malum. Yani konuşmadaki zorluğu. Yani yani e, bu peygamberlerin, hak daveti getirenlerin hep beşeri sıfatlarını ön plana koyarak, yani o da bizim gibi yiyip içiyor, o da bizim gibi beşer. Yani Allah eğer bize bu uyarı göndermek istiyorsa, yani niye melek göndermedi, niye üstün bir şey göndermedi gibi, hep böyle değişik, yani ütopik isteklerde bulunmuşlar. Azabı Allah Azze ve Celle'den adeta peşin peşin ister olmuşlar. Fakat Allah Azze ve Celle'nin sabrı ve hilmi gereği, hikmeti gereği, onlar hemen azaplandırılmamış. Kendilerine huccet iyice ulaşıncaya kadar, davet iyice ulaşıncaya kadar Allah Azze ve Celle onlara epey bir mühlet vermiş. Fakat onlar yine de yani Allah'ın takdiri iman etmediklerinden azap onları kuşatıvermiştir. 37. insan aceleci yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Katade dedi ki, Hulikal insanu min acel kavli. insan aceleci yaratılmıştır demektir. Yani insanın potansiyel olarak tabiatında böyle bir acelecilik vardır. Genel manada bu aceleciliğin tezahürü <gülüyor> insanların peşin olan dünya hayatına. Çünkü görüp gördükleri, yani şahit oldukları, işittikleri şey dünyada gördükleridir. Yani dünyada mesela isyan yolunu tutarsan, Allah'ın emirlerini, yasaklarını dikkate almazsan, peşin olana talip olursan, hali hazırda işte ticaretin, hayat düzenin veya nefsinin hoşuna gidecek şehvetler bu konularda bir engelle karşılaşmadan rahatça bir hayat yaşarsın. Peşin olan dünya hayatı, işte o acelecilik ilk önce dünya hayatına yönlendiriyor insanı. Yani ahirete iman etse bile böyledir. Yani kişi, insan ahirete iman etse dahi peşin olan her zaman daha caziptir. Gözün önünde duran yani sen şayet namaz kılarsan misal olarak söylüyorum öldürüleceksin. Bak peşin bir ceza, peşin bir korku e, hali. Namaz kılmazsan da namaz terk edersen, küfre uyarsan da işte el üstünde tutulacaksın sana şuna, şunlar şunlar verecek diye. Dünya namına peşin vaatler verildiği zaman insan ister istemez ne yapar? Ya ben niye işte canımdan olayım yani bu kadar e, rahat yaşayabileceğim bir ortam var, bir imkan var, dünya hayatı var, kısa da olsa yani fani de olsa insan bu aceleci sebebiyle bunu tercih eder. Dedik ki ahirete iman ediyor olsa dahi dünya, teşin olan dünya biraz cazip gelir insana. Bunun neticesinde dünyayı tercih ettiği zaman, dünyanın konforuna, rahatına alıştığı zaman, Allah'ın emirlerini bildiği halde e, bunları savsakladığı zaman ister demez. Artık dünya hayatını benimsemeye başlar insan ve ahirete imanı gitgide zayıflar ve tamamen yok olmaya yüz tutar. Nitekim daha önce Keh Suresi'nde bahçe sahiplerinin kıssasında gördük bunu. Yani işte bana bu imkanları Allah vermiş yani dünyada. Ben bunların benden alınacağını da zannetmem diyerek yani ahirete yönelik korkularını korktan bir iman ehlinin uyarılarını hiçe saymıştı. Neticesinde bütün bunlar da elinden vermişti. Yani insan böyle dünya hayatında e, aceleciliği sebebiyle talip olur. Sonra bu dünyayı tercih etmesi zamanla ahiret inancını zayıflatır. Ta yok edene kadar. 38 diyorlar ki eğer doğru sözlülerdenseniz ne zaman bu tehdit? Yani o Peygamberlerim vadetti. O azap ne zamanmış? 39. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım dahi edilmeyeceği zamanı bir bilselerdi. Adi bin Hatim radıyallahu anh anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. İki adam geldi. Birisi yoksulluktan, diğeri de yol güvenliğinin olmamasından şikayet etti. Yani bu iman edenlerin şikayetleri. Yani bu iman eden iki kişiden biri yoksulluktan, fakirlikten, imkansızlıktan, maddi imkansızlıktan şikayet ediyor. Diğeri de yol güvenliğinin olmamasından, eşkıya'dan, şundan, bundan. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yol güvenliğinin olmaması konusunda derim ki uzun zaman geçmez. Mekke tarafına bekçisiz bir kervan çıkar. Yoksulluğa gelince yani bekçisiz bir kervan yani güvenlik önlemleri almaya gerek kalmadan yani kervan rahat bir şekilde yolculuk yapar. Ne müşriklerden korkar ne saldıracak bir eşkıya'dan korkar. Bunlar bu endişeler kalkar yakın zamanda boğulacak diyor. Yoksulluğa gelince sizden birisinin sadakasıyla dolaşıp onu kabul edecek birini bulamayacağı zaman gelmeden kıyamet kopmaz. Yani böyle bir zaman gelecek. Kişi sadaka verecek adam bulamayacak. Yani zekatını, zekatını çıkaramayacak. Yani falana gidecek ben kabul etmiyorum, istemiyorum diyecek. Çünkü herkes yani mal bu kadar artacak diyor. Sonra sizden biriniz arada bir örtü ya da tercüman olmadan Allah Azze ve Celle'nin huzurunda durur. Sonra Allah Teala ben sana mal vermedim mi diye buyurur. Kul da evet verdin der. Allah Teala da sana bir elçi göndermedim mi? Yani Rasul, Tebliğ, Risalet göndermedin mi? Kul da evet gönderdim der. Bunun üzerine sağ tarafına bakar ateşten başka bir şey göremez. Sol tarafına bakar, ateşten başka bir şey göremez. Sizden birisi yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden sakınsın. Bunu da bulamazsa güzel bir söz ile sakınsın. Bunu Bukhara ve Müslim cüvaat etmişlerdir. Kırk, bilakis kendilerine o öyle ani gelir ki, kıyamet veya azap... Onları şaşırtır. Artık onu ne geri çevirebilirler ne de kendilerine mühlet verilir. 41 Andolsun senden önceki rasullerle de alay edildi. Ama onları alaya alanları o alay konusu ettikleri şey kuşatı verdi. 42 De ki: Sizi gece gündüz Rahman'dan kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirirler. Katade ayetin anlamı şöyledir diyor Raimonla. Gece gündüz sizi Rahman'dan kim koruyacak demektir buradaki ifade. Ee, yani yani yekleu ifadesi korumak manasında geliyor. 43 yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar kendilerine bile kendilerine bile yardım edecek güçte de değildirler. Onlar bizden yakınlıkta görmezler. İbn Abbas radıyallahune velahu minna yushabun kavli onlar bizden yakınlıkta görmezler demektir. Yani sahabe, arkadaş, yakın, dost, sohbet edilecek kişi, sohbet edilen kişi, sahabe buradan geliyor. Sahip de böyledir. Burada yushabun fiil şeklinde gelmiştir. İsim olarak değil de yushabun yani yakınlık görmezler manasındadır. 44. Evet, onları da atalarında barındırdık. Nihayet ömür kendilerine uzun geldi. Oysa onlar bizim yeryüzüne gelip etrafından eksilttiğimizi görmezler mi? Şu halde üstün gelen onlar mı? İbn-i Abbas yer yeryüzünün eksiltilmesiyle kastedilen halkının ve bereketinin eksiltilmesidir demiştir. Katade galip gelen onlar değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir demiştir. Hasan el-Basri Rahimullah da kastedilen Müslümanların müşriklere galip gelmeleridir demiştir. Burada ayetteki Efela Yeravne, Yeravne enne ne til arda nem kusuha min etrafa ifadesi, atraf, buradaki yerin etrafından, etrafından kenarlarından bahsedilmesi, dünyanın küre şeklinde olmadığına da delil getirilmiştir. Yani bu ayetin zahiri buna da delalet eder. 45 ki ben sadece vahiy ile sizi uyarıyorum fakat sağır olanlar uyarıldıkları zaman bu çağrıyı duymazlar yani duymazların manası anlamazlar demektir katade dedi ki burada vahiden kasıt Kur'an'dır ancak kafir Allah'ın kitabına karşı sağırdır müminlerin ve iman ehlinin dinlediği gibi onu dinlemez anlayıp ondan faydalanamaz 46 Andolsun onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, hiç şüphesiz vah bize, hakikaten biz zalim kimselermişiz derler. Katâ deraymallah, azaptan bir esintiyle kastedilen cezadır. Yani Allah onları dünyada bir cezalandırsa ufak bir şeyle e, böyle derler diye bildiriliyor. 47. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Mevazînul kist. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Bir hardal tanesi kadar da olsa onu getiririz. Yani kiminle amel işlemişse o gelir getirilir. Hesap gören olarak biz yeteriz. Bu ayet e, kıyamet gündeki mizana yani amellerin tartıldığı teraziye delil olan ayetlerden birisi. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Elan Resulü bana hıyanet eden, yalan söyleyen ve asi olan iki tane kölem var. Buna karşılık ben de onları dövüyor ve söyüp sayıyorum. Bu yaptığından dolayı hesapta benim durumum nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sana olan hainlikleri, isyanlar ve yalanları ile senin onlara verdiğin ceza hesap edilecek. Senin ceza onların suçu kadar ise hesap baş başa, başa baş gelecektir. Ne alacağın ne de vereceğin olacaktır." Eğer senin verdiğin ceza suçlarının altında ise, senin onlardan alacağın kalmıştır. Eğer senin verdiğin cezalar suçlarının üstünde ise, fazlası onlar için senden kısas olarak alınacaktır. Bunun üzerine adam bir kenara çekilerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yani adam kölelerine verdiği cezanın fazla olmasından endişetle korktu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın kitabını okumuyor musun? Allah ne buyuruyor? biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz. Bunun üzerine adam vallahi ey Allah'ın Resulü bu kölelerimle benim aramın ayrılmasından başka bir çözüm bulamıyorum. Sizi şahit tutarım ki onların hepsi hürdür. Yani bundan dolayı adam yani işte bu sahabenin imanı derhal yani böyle bir hesabın korkusuyla mizanın korkusuyla kölelerini Haksızlık etme korkusuyla hemen orada azad ediyor. Bunu Ahmed Tirmizi ve İman'da beyhaki rivayet etmiştir. Bu basit bir şey değil. Yani köle dedi. E, yani en pahalı şey o zaman için. En pahalı mallarından hemen feragat ediyor bu kişi. Şey yani. 48 Andolsun biz Musa ve Haruna takva sahipleri için bir ışık, bir zikir ve furkanı verdik ve وَذِكْرَنْ لِلْمُتَّقِينَ Furkan, diyâ ve zikr ifadeleri geçiyor. Katar dedi ki, Furkan ile kastedilen Tevrat'tır. Helal ile haramı, hak ile batılı birbirinden ayırdığı için bu şekilde zikredilmiştir. 49. Onlar görmedikleri halde, burada Allah Azze ve Celle takva sahiplerinin özelliklerini anlatıyor. Yukarıda ayette bunlar geçmişti. Yani, Musa ve Harun Aleyhisselam'a verilenler takva sahipleri için bir ışık, bir zikir ve furkan. İşte o takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Yine onlar kıyametten ürperen kimselerdir. Ebu Rera Radiyalan'ta Nebi Sallallahu Aleyhi sellem Rabbi Azze ve Celle'den rivayet ederek yani kutsi hadiste şöyle buyurdu. İzzetime yemin olsun ki kulumda iki korku ile iki emniyeti bir araya getirmem. Dünyada benden korktuğu zaman yani o takvaya büründüğü, tafan gerekli hareket ettiği zaman kıyamet gününde onu emniyette kılar. Dünyada benden emin olduğu zaman yani Allah'tan korkmadığı, sakınmadığı zaman onu kıyamet gününde korkutur. <gülüyor> Bunu İbn İbban Bezar ve Şuab el-İman'da Beyhakî senenatla rivayet etmişlerdir. 50 İşte bu da bizim indirdiğimiz bereketli bir zikirdir. Şimdi onu inkar mı ediyorsunuz? Katade Rahimullah dedi ki, bereketli bir zikirle kastedilen burada Kur'an'dır. 51. And olsun ki İbrahim'e daha önceden rüştünü vermiştik ve biz onu bilenlerdendik. Mücahit dedi ki, ayetin anlamı henüz küçük iken İbrahim'e doğru yolu gösterdik demektir. Katade ona hidayeti vermiştik demektir. dedi. Yani buradaki rüşt ifadesi, ''Ateyna İbrahim'e rüştehu'' hidayet manasındadır diye açıklıyorlar. 52. Hani babasına ve kavmine demişti ki, ibadet edip durduğunuz bu heykellerde ne oluyor? Daha önce En'am suresinin tefsirinde e, İbrahim aleyhisselamın kıssasını uzunca aktarmıştık. Süddi İbrahim Allah'tan. Onu da İbn Abbas radıyallahu anh'a anılmadan rivayette. Yani e, öyle birir ki İbrahim aleyhisselam buluva erinceye kadar yani bu çağlarına erişinceye kadar bir mahzende kalmış ondan sonra dışarı çıktığı gün işte ayı görmüş yıldızları görmüş, güneş görmüş bir Rabb arayışına girmiş bakın bu kadar bir zaman diliminde oluyor bütün bunlar yani o ar aralıkta e, Enam 74 devamında 79. ayette belirtildiği gibi şayet Rabbim beni hidayet etmeseydi elbette sapıtanlardan olurdum diyor Allah ona hidayet etmiş ve o hidayetle yani e, kaç günlük çocuk bu yani dünyayı kaç günlük tanımış da babasına diyor ki ibadete durduğunuz şu heykeller nedir? Sonra onlara biliyorsunuz o putlarla ilgili misal veriyor işte bayram yerlerine katılmıyor e, bir oyun yapıyor onlara. Yani o süreçte yapıyor bunları İbrahim Aleyhisselam. Yani genç bir delikanlı, henüz yeni bali olmuş, böyle bir delikanlı. Bu ayette de bu durumdan bahsediliyor. Babasına ve kavmine dedi ki, ibadet edip durduğunuz bu ekellerde ne oluyor? Yani her düzgün fıtrat sahibi insanın fıtratında bu vardır. Yani yanlış bir şey gördüğü zaman bunu sorgular. Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam'ın durumunda olan gence, yani bulaya yeni e, girmiş bir genç, kavminde karşılaştığı münker durumlarla Aynı İbrahim Aleyhisselam'ın karşılaştığı gibi karşılaşıyor. Ya bu şekilde sorgulayıp, hakkı buluyor, e, hakka tabi oluyor, kavmine ters düşüyor veyahut da şimdi ben bunlara ters düşersem işlerim yolunda gitmez. Yani peşin olan dünyaya talip olma bahsedilmişti ayette insandaki, fıtratındaki bu acelecilik sebebiyle dünyadakine talip olur, kavmiyle ters düşmeyeyim. aman kimsenin e, etlisine sütlüsüne karışmayayım der ve Sapıklığı tercih eder. Yani bu her insanın fıtratının esasında e, karşı karşıya kaldığı bir durumdur. Burada İbrahim Aleyhisselam e, fıtratına uyarak, fıtratının tevhide uydurarak hareket ediyor ve bu heykeller neyin nesi diye soruyor. Meyser Habib dedi ki Ali Bin Ebi Talib an satranç oynayan bir topla uğradı ve şöyle dedi. İbadet ettiğiniz şu heykeller de nedir? Yani... Ya bunlar ne yapıyor? Bunlar satranç oynuyor. Şimdikiler diyor ki nasıl bir üslupsuzluk? Yani hemen yani satranç oynadı diye işte e, onları müşrik yaptı, tekfir etti falan derler böyle bir şey söyleseniz. Yani Ali bin Ebi Talip Radyalan'ın söylediği şekilde bu ibadet ettiğiniz heykeller nedir deseniz satranç oynayan birisinden. Aa tekbirci der. Ondan sonra bu suçlama sayesinde satranç hatta helal hale bile getirilir, helal olduğu savunulur yani. Savunmuyorlar mı? Şu an savunuyorlar mesela. Selefi'yim diyenler bile savunabiliyor hatta. Yani bu oyunlar hiçbir sakınca yokmuş gibi. Evet. Bu e, ayeti okuyor yani Ali olan İbadet edip durduğunuz şu heykeller nedir diyor. Satranç gibi bir oyun hakkında bunu söylüyor. Bu ayetle aslında uyarı hatırlatma yapıyor. Yoksa o kimseleri işte siz şirk koşuyorsunuz. Böyle bir e, suçlama için söylemiyor bunu. Şimdi usulde bir kayda vardır. Lazımul mesep leyse bir mesep diye. Lazımul mesep demek e, herhangi bir söz veya fiilin delalet ettiği, gerektirdiği anlam demektir. Leyse bir mesep öyle değildir demek. Yani bir söze veya bir fiile yüklenen mana o fiilden çıkan manalardan birisini seçip e, onu ondan dolayı söz veya fiilin sahibini itham etmek doğru değildir manasında bir söz. Lazımül mezhep, Leysebi mezhep. Burada lazımı nedir? Ali radıyallahu satranç oynayanlara ibadet ettiğiniz şu heykeller de nedir dediğinde lazımı nedir? Ali radıyallahu anh onları şirkle suçladı. ve suçladı. Böyle bir şey anlaşılır. Bu söz buna delalet eder. Peki Ali radıyallahu kastı bu mu? İşte Leysebi mezhep e, olan kısmı da bu. Ali radıyallahu burada bu ayete işaret ederek e, sakındırıyor. Yani onlara benzemeyin diyor. Yani put eline benzemeyin. Yani bu, bu da putlara benziyor. İbadet edip durdunuz bu heykellerde nedir? Yoksa onlar şirkle suçlamak değil. Yani e, bir sözden söz ağır olabilir. Bundan kişi bir mana çıkarır. Karşıdaki kişinin çıkardığı mana sözün sahibinin kastettiği mananın kendisi değildir. Lazımul mezhep, leysel mezhep fıkıhta, akide de e, yani ilimde çok önemli bir kaydedir. Fakat bunu bilmeyen insanlar bugün rahatça e, konuşabiliyorlar. Mesela bir ara bu Ankara'da bir tanesi şey dedi. E, işte Arapça öğrenmeniz lazım. Allah Azze ve Celle ayette ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın diyor. Yani bu yüzden Arapçaya önem vermeniz lazım dedi. Birileri çıktı işte hepimizi tekvir etti bu dediler. Bu söyleyen kişi için. Adam böyle bir şeyi kastetmedi. Ama hepimizi tekvir etti. Tekvir ne alaka? Diyorlar ki işte namazımız olmuyorsa o zaman biz kafiriz ona göre. O bizim hepimizi tekvir etti diyor. Bunları o çıkarıyor. Ha, var mı böyle bir şey? Hani bir fıkra vardır. İki kişi yolda gidiyor. Birisi diyor ki bugün hava bulutlu. Bu buna tekme tokat girişiyor. Sen bana hakaret ettin diyor. Ne hakareti diyor diyor. Sen bana diyor ördek ahmet demek istedin diyor. ''Ya ne alaka ördek ahmet? Ben sana öyle bir şey demedim. Sen hava bulutlu demedin mi?'' diyor. ''Ee? Hava bulutlu olunca yağmur yağar.'' diyor. E, yağar ne olmuş?'' diyor. ''Yağmur yağınca ne olur?'' diyor. ''Her taraf göl olur.'' diyor. ''Gölde kim yüzer?'' diyor. ''Ördek yüzer.'' diyor. ''Sen bana ördek ahmet dedin işte.'' diyor. Yani demek istediğimiz bu şekilde e, ters tarafından bazen yani senin anladığın şey e, hatibin kastettiği şeyden başka bir şey olabilir. Burada asıl olan hatibin neyi kastettiğidir, senin ne anladın değil. Bu sebeple ilim elinin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin veya ilim elinin sözlerinde de bu hassasiyetin gösterilmesi, yani kişinin kendince çıkardığı manaya göre e, nihai hükme varmaması önemli esaslardandır. E, yani madalyonun tek bir yüzüne değil, arka yüzüne de bakmak gerekir. Mücahit Rahimullah dedi ki, ile kelimesiyle kastedilen putlardır bu ayette salinç olur temasil. Burada putlar kastediliyor diyor. 53. Dediler ki babalarımızı putlara ibadet ederken bulduk. Yani Kalmenin İbrahim Aleyhisselam'a cevabı bu. Yani bu kadar nesil. Yani bizim e, hayırlı önderlerimiz, gelmişimiz, geçmişimiz hep bunlara ibadet ederlerdi. Biz de onlara uyuyoruz. Bu halde bulduk. İşte bu durum, şu iki ayette anlatılan durum... Araf suresi 172 ve 173. ayetlerinde anlatılan durumun fiili olarak şahididir. Yani ne buyuruyor o ayette? Allah Azze ve Celle Adem'in sırtından zürriyetini çıkardı onlardan söz aldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Onlar da evet dediler. Diyor ki Allah Azze ve Celle bunun sebebini şöyle açıklıyor. Böyle yapmamızın sebebi yarın bundan habersizlik demeyesiniz. Yani bize hani hüccet ulaşmadı, ilim ulaşmadı. Böyle demeyesiniz veyahut da bizden önceki nesiller işte yanlış bir yol izlemişler de onlara tabi olan bir nesillik öncekilerin işlediği yüzünden bizi sorga çekme ey Rabbimiz sakın böyle bir şeyle böyle bir karşıma çıkmayın böyle demeyin diye bunu böyle bildiriyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Burada bakın bunlar böyle bir gerekçeye sığınıyor. Yani İbrahim Aleyhisselam esasında onların yaptıkları, dayandıkları, amel etmekte oldukları şirkin bir aslının, aslarının olmadığını, yani bunun mantıki, ilmi, hiçbir geçerli tarafının olmadığını ispatlıyor onlara. Ama kavmi diyor ki biz babalarımızı bunlara ibadet eder halde bulduk. Yani bunda bir mantık olması gerekmiyor, bir delil olması gerekmiyor. Biz atalarımıza tabi oluyoruz. Şayet bir yanlışlık varsa Allah onları sorga çeksin, bizi değil diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle ne diyordu? Her insanın doğarken yarattığı fıtrat bunu kabul etmez esasında. Böyle bir gerekçeyi. Sakın ahiret gününde kullar sorguya çekilirken, Ya Rabbi bizden önceki nesiller sapıtmış, biz de onlara tabi olduk. Onlar sapıttı diye, biz de onlara tabi olduk diye bizim suçumuz ne? Bunu ben kıyamet gününde kabul etmeyeceğim diye peşinden bildiriyor Allah Azze ve Celle. Çünkü insanların fıtratlarında Orada ezelde verdiği söze uygun bir kabiliyet vardır. Yani Allah Azze ve Celle'yi rububiyette birleyecek bir kabiliyet üzere doğarlar. Bundan dolayı biz bundan habersizdik diye bir gerekçeyi Allah kabul etmiyor. Habersiz değildin. Senin kalbine vicdan diye bir şey koydum, fıtrat diye bir şey koydum diyor yani. Her Müslüman bu fıtrat üzerine doğuyor. Ama sen bu fıtratı hep örseledin. Kavminin, atalarının gittiği yolu tercih ettin. Vicdanını susturdum ve şirke devam ettim. Ondan sonra bir de tutup, işte öncekiler sapıtmış, ben de onları izledim, ne yapaydım? Böyle bir gerekçe de ortaya sunma. Çünkü birinci cevapta bunun cevabı da var. O fıtrat var hepimizde, hepimizde var bu. Bunu geçerli kabul etmiyor. 54 dedi ki, İbrahim aleyhisselam, o halim olan, evvah olan, yumuşaklıkla Allah'ın kitabında övülen, yani yumuşaklık, güzel ahlak konusunda örnek gösterilen, uyulması emredilen İbrahim Aleyhisselam kamine bakın. Ne diyor bundan sonra? Andolsun siz ve babalarınız apaçık bir sapıklık içerisindesiniz. Yani siz de atalarınız da apaçık bir sapıksınız diyor. Buna üslupsuzluk diyorlar. Yani hakkı söylemek başka bir şey, iftira atmak başka bir şey, çamur atmak, sebepsiz hakaret bunlar başka bir şey... Hakkı veya başka bir şey Aynı şey Musa aleyhisselam için de Geçerli batıl ehli hep bu tip şeyleri Cımbızlayarak getiriyorlar İşte Allah azze ve celle Firavun'a bile yumuşak söz söylemek üzere Gönderdi onu. ona yumuşak söz konuş diye Yani İsra suresinin Tefsirinde aktarmıştık onu Musa aleyhisselamın sözü de Firavun'a çok yumuşak Ben seni helak olmuşlardan Sapıklardan görüyorum diyor bir Yumuşak söz bu işte Yani Firavun'a söylenen yumuşak söz bu. Herhalde e, bu sözde yumuşaklık davetçileri buradaki yumuşaklıktan başka bir şey anlıyorlar. Çünkü onların anladığı yumuşaklığa göre nifak yolunu tutmuş, demokrasiyi din edinmiş kimselere salih lider demek, onları her türlü övmek, yani onların anladığı yumuşaklık herhalde bu. Onlara yaltaklık yapmayı yumuşaklık olarak algılıyorlar herhalde. Evet 55. Ayet Sen bize gerçeği mi getirdin yoksa oyun oynayanlardan mısın dediler. Kavmi de bu söz üzerine sen hakkımı mı getirdin oyun mu oynuyorsun bizimle? Böyle dediler. Yani aynı bütün zamanlar olan tepkinin benzerini İbrahim Aleyhisselam'a da bu şekilde yaptılar. Ne diyordu İbrahim Aleyhisselam? Siz de atalarınız da sapıksınız diyor. Onlarda sen yani hak ehli misin? Hakkı mı söylüyorsun? Hakkı söylüyorsan bu tavır ne? Dercesine sen hakkımı getirdin yoksa oyun mu oynuyorsun? Bizle dalga mı geçiyorsun? Eğleniyor musun bizimle?" diye mukabele ettiler. 56 dedi ki: "Hayır. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır. Ben de ve ben de buna şahitlik edenlerdenim." 57 "Allah'a yemin olsun sizler ardınızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım." Buradaki ifade ee, südde İbrahim Allah'ın o aktardığım uzunca kısayı anlattığı rivayette burada İbrahim Aleyhisselam bütün kavmine bunu ilan ederek söylemiyor İbrahim Aleyhisselam bu sözü söylüyor o kavimden bir kişi bu sözü işliyor ve kavmine haber veriyor bu putlar yıkılınca İbrahim Aleyhisselam hani İbrahim'i böyle derken işitmiştim diyor bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam işte o ateş şey atma durumunda kalıyorlar Katade dedi ki İbrahim Aleyhisselam bu sözleri onlar arkalarını dönüp gittikten ve kendisini işlemeyecekleri zaman söyledi. Mücahit dedi ki bu sözü İbrahim Aleyhisselam kalmi kendisini bayrama çık çıkmaya çağırdıkları zaman söylemiştir. Çağırdıklarında da hastayım diyerek mazeret göstermişti. Ancak bayrama çıkmada biraz geç kalan birisi yani geride kalan birisi İbrahim Aleyhisselam'ın putlara dair bu sözünü işitti. İbrahim denilen bir gencin, bunlar diline doladığını içtik. Enbiya Suresi 60. ayetinde e, bu söz, söylenki de buydu, diyor Mücahit İbrahimullah. 58 Onları paramparça etti. Allah Azze ve Celle diğer bazı ayetlerde kıssanın detaylarını açıkladığı halde burada işareten e, kısaca zikrediyor. İbrahim Aleyhisselam onları paramparça etti putları. Ancak dönüp başvururlar diye büyüklerini bıraktı. i̇bn Abbas radiyalarına Cüzazen kelimesi, ayetteki cüzazen kelimesi paramparça demektir. Mücadeledeki İbrahim Aleyhisselam putları kırdıktan sonra elindeki baltayı sağlam bıraktığı en büyük putun göğsüne dayayıp bıraktı. Katade dedi ki belki düşünüp de hakikati görürler diye en büyük putu sağlam bıraktı. 59 Dediler ki ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerdendir. Yani şimdi şirk en büyük zulümdür. En büyük zulüm yani Allah Azze ve Celle'nin haklarına yapılan zulümdür. Yani en büyük zulümü kendileri işliyor oldukları halde putlarına yapılan bu parçalama eyleminden dolayı İbrahim Aleyhisselam'ı zulümle niteliyorlar. Yani bu tip mesela zulüm zalim kelimesi dinde kullanılan bir kelime değil mi? Yani hakkı yerine koymayan kimseye söylenir küfür ehline söylenir, falsa söylenir, Allah'ın hukukuna tecavüz eden veya kulların hukukuna tecavüz eden bu hakları çiğden kimseye zalim ifadesi kullanılır. <gülüyor> Dolayısıyla bu kelimeyi müşrikler de kullanıyor. Tıpkı dinin bazı diğer bazı ıslahlarını kullandıkları gibi. İşte e, demokrasi şeydi diyorlar mesela, devrim şeydi diyorlar vesaire vesaire. Şeyit Arapça bir kelimedir. Dini bir manası vardır. Allah'ın kelimesi yüce olsun diye çarpışıp bu yolda öldürülen kimseye denir. Ama Allah'ın diniyle çarpışan kimseye dahi bu ismi veriyorlar malumunuz e, bu zamanda. Bu da böyle bir isimlendirme. İbrahim Aleyhisselam'ı zulümle nitelediler. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın halimun evvah olması kavmi tarafından işte pırıl pırıl tertemiz bir genç olarak e, tanıdığı manasına gelmiyor. Kavmi de onu zulümle, zalimlikle itham etmişlerdi. 60 dediler ki kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik. Yani bu ilahlarımıza dil uzatıyordu. İbn-i dedi ki İbrahim denilen bir gencin putları ayıplayarak zikrettiğini işittik dediler. 61. Dediler ki öyleyse onu insanların göz önüne getirin ki ona şahit olsunlar. Kata'da şöyle açıklıyor İbrahim aleyhisselamı delilsiz olarak tutuklamak istemedikleri için şahit istediler. 62. Dediler ki İbrahim bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Yani bir nevi itiraf ettirecekler insanlarda da şahit olsun yani biz onu ateşe attığımız zaman düşündükleri şey oydu yani birileri çıkıp da işte bu gencin suçu neymiş ne yaptı da işte böyle bunu reva görüyorsunuz ona kimse böyle bir şey demesin diye insanları topladılar ilahlarımıza sen mi yaptın İbrahim bunu o da işte ayetin devamında evet şöyledir böyledir diyerek meseleyi açıklayacak İnsanlara da olacak ki yani biz bu adamı zor, boş yere ateşe atmıyoruz yani kendilerine haklılık gerekçesi Olsun diye. Tıpkı zamanımızdaki Firavunların, Tağutların Amerika'nın ve buna benzer e, Müslümanlar üzerinde e, emperyalist tuzak kuran güç sahibi devletlerin yaptıkları gibi. Yani terörist suçlamasında bulunur. Mesela Afganistan'a girecektir. Müslümanların topraklarına girecektir. Bunun için e, haklı bir gerekçesi olması lazım dünya kamuoyunda. Ne yapar? İşte ikiz kulelerini yıkar parçalar. Bunu da Müslümanların üzerine atar. Onu destekleyen e, karineleri de koyar ortaya. E, bunlar zaten teröristti. Dolayısıyla bizim buraya girmemiz hakkımız. Gibi. İşte Saddam'ı e, kendisi diker. Sonra da bu zaten zalim idi. Biz e, onu yıkmak için giriyoruz. Demokrasi getirmek için giriyoruz der. Yani her türlü Müslümanların kaynaklarının yağından, balından istifade etmek için bu tuzakları kurarlar. Küçük çapta devlet içi, içinde de böyledir. Yani Aynı nizamın, aynı sistemin şeyleri payandası olan küçük devlet başkanları, her bir devletin başkanı buna benzer. Yani düşmanını kendisi üretir, halkın nezdinde onu çirkin gösterecek, kötü lanse edecek materyalleri de dizer, koyar ortaya. Ki ona bir zulüm yaptığı zaman bu zulminden dolayı kimse kendisini suçlamasın diye. Yani kendisine halkı gösterecek şeyleri koyar ortaya. Evet, İbrahim Aleyhisselam dedi ki 63. ayet, belki onu şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara soru verin. Yani onlar İbrahim Aleyhisselam böyle kavmin toplumun huzuruna çıkarak bir tuzak kurmak istediler. Yani e, suçunu itiraf ettirmek istediler. İbrahim Aleyhisselam da bütün o kavmi tevhidi fıtratlarında sorgulayabilecekleri bir misal vererek başlarının şöyle öne düşmesini sağladı. Ne diyor? Belki şu büyükleri yapmıştır. Hani siz bu putlara böyle itikatlar besliyorsunuz ya. Eğer konuşabiliyorsa ona sorun. Yok size konuşmaya bile gücü yetmeyen bir şeyse yani bu ibadetin onlara tapmanızın, yüceltmenizin manasını. ne? Ebu Rerya Radiyaland'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Taburda burada İbrahim aleyhisselamın zahiren bir yalan söylediği gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani kendisi yapmadı mı? Kendisi yaptı ama bu putlarına, şu büyük puta sorun belki o yapmıştır diyor. Kendisi yaptı halde ona atıyor. İşte bu da e, siyasetten bir şey. O e, Onunla ilgili rivayet Ebure Hurey radıyallahu şöyle geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İbrahim aleyhisselam 3 konu dışında asla yalan söylemiş değildir. Bunlardan ikisi Allah azze ve celle'nin zatı içindir. Allah içindir. Birisi ben hastayım demez Saffat 89. ayetinde. Diğeri de Burada ben hastayım diyerek, aslında hasta değil, ben hastayım diyerek ne yaptı? Kavminin şirk içerikli bayramlarına katılmaktan, batıl bir olaya katılmaktan e, kurtuldu. Ve o esnada işte Yıldıza baktı ve ben hastayım dedi. Sanki Yıldıza tapıyormuş gibi yani o kavminin itikadındanmış gibi bir siyaset yapıyor. Bir takiye yapıyor yani bir yerde. Birincisi bu diyor. Diğeri de belki onu şu büyükleri yapmıştır. Bu en 60. ette geçen sözüdür. Bir tanesi de Sare hakkındadır. İbrahim aleyhisselam yanında Sare olduğu halde bir cepparın, yani zorba bir kralın memleketine gelmişti. Sare insanların en güzellerinden idi. İbrahim aleyhisselam ona bu ceppar senin benim karım olduğunu bilirse senin için bana galebe çalar. Yani elimden almaya çalışır. Eğer sana sorarsa kendinin kız kardeşim olduğuna haber ver. ''Çünkü sen İslam'da benim kız kardeşimsin, yani din kardeşimsin, zira yeryüzünde senle benden başka Müslüman bilmiyorum.'' dedi. Cebbar'ın memleketine girdiler, onun bir adamı Sare'yi gördü ve Cebbar'a giderek ''Gerçekten senin memleketine öyle bir kadın geldi ki bu kadının senden başkasına ait olması yakışık kalmaz dedi. Cebbar hemen Sare'ye adam göndererek onu getirtti. İbrahim aleyhisselam namaza kalktı. Sare Cebbar'ın yanına girince Cebbar elini ona uzatmaktan kendini alamadı. Fakat eli şiddetli bir şekilde yakalandı. Tutuldu yani. Bunun üzerine Cebbar ona Allah'a dua et de benim elimi bıraksın. Sana bir zarar vermeyeceğim dedi. O da bunu yaptı. Fakat Cebbar saldırısını tekrarladı ve eli ilk defakinden daha şiddetli bir şekilde yakalandı. Cebbar Sarı'ya yine aynı şeyi söyledi yani dua istedi. O da yaptı fakat Cebbar aynı hareketi tekrarladı ve eli ilk ikiden daha şiddetli şekilde yakalandı. Artık Cebbar Allah'a dua et benim elimi salıversin. Allah şahidim olsun sana bir zarar vermeyeceğim dedi. O da bunu yaptı ve Cebbar'ın eli salındı. Bu sefer Cebbar Sarı'yı getiren adamı çağırarak sen bana ancak bir şeytan getirmişsin. Bana insan getirmemişsin. Bu hemen memleketimden çıkar haceride de ona ver dedi burada işte Hacer'de köle olarak böyle veriliyor yani. Sare yürüyerek döndü geldi. İbrahim Aleyhisselam onun gelini görünce ona ne haber diye sordu. Sare hayırdır? Allah facirin elini menetti alı alıkoydu. Bana da bir hizmetçi ihsan etti dedi. Ebu İbrahim Radiyallahu dedi ki ey gökyüzü suyunun oğulları işte anneniz bu kadındır. Evet Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir bunu. 64. Birbirlerine dönerek dediler ki, yani ayetteki duruma dönüyoruz. İbrahim Aleyhisselam kavmin huzuruna çıkarılmış. İşte putlara bunu sen mi yaptın demişler. İbrahim Aleyhisselam da şu büyüklerine sorun demiş. Bunun akabinde birbirlerine dönerek dediler ki, muhakkak asıl zalimler sizlersiniz. Yani bu kavim İbrahim Aleyhisselam'ın bu tebliğiyle birbirlerini artık suçluyorlar. Asıl zalim sizsiniz. Yani bunun bir suçu yok, doğruyu söylüyor diye birbirlerine çıkıştılar. Yani İbrahim Aleyhisselam yani davet için kendi bir uğraşsa, insanları toplamaya çalışsa tevhid anlatmak için bunu yapamazdı. Ama başına gelen bu olaylar onu bu raddeye getirdi ve o ortamı tevhidin davet için bir fırsat bildi İbrahim Aleyhisselam ve bunlar nefislerini kınadılar. Birbirlerini kınadılar. Asıl zalimler sizlersiniz biziz diyerek katale dedi ki İbrahim Aleyhisselam'ın en başta kastettiği tuzak da buydu. Yani ben onlara bir tuzak kuracağım derken bunu kastediyordu. Yani böyle bir ortamın oluşmasını istiyordu. İbn-i dedi ki, ''Feraceû ila enfusihim'' ''Kavli'' ''Birbirlerine baktılar'' demektir. 65 sonra başları eğildi. Yani e, haksız olduklarını, anladıklarından başları düştü. Sen de bilirsin ki bunlar konuşamazlar. Yani İbrahim Aleyhisselam'a böyle söylüyor. Yani sen de biliyorsun. Yani bunlar konuşamaz. Bu putlar konuşamaz. Katade dedi ki, insanlar kötülüğü anlayıp şaşkınlıkla bunu söylediler. İsrâli dedi ki başları üzerindeki fitneye döndüler de sen de bilirsin ki bunlar konuşamaz dediler. 66 dedi ki o halde Allah'ın dışında sizlere yarar olmayan ve zarar dokunmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz? 67 Öf size ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinize hala akıllanmayacak mısınız? Evet. Allah izin verirse sonraki derste İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılış kıssası 68. ayetle devam edilecek. Buradaki kısım, yani o halde Allah'ın dışında sizlere yararı ve zararı olmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Yani bu kavim şunu söylemiyor. Yani bizim zamanımızdaki sufiler gibi, şiiler gibi şirk ehlinin söyledikleri şeyi söylemiyorlar. Yani bizim bu putlarımız, mesela evliyaya tapıyor bunlar. Onlardan medet istiyorlar. Onların kabirlerinden yardım istiyorlar. Bizim bu kendilerinden yardım et, istediğimiz kimseler, ya yarar veya zarara sahip değil, böyle bir şey demiyorlar. Yani şu İbrahim Aleyhisselam'ın kavmindeki müşrikler gibi söylemiyorlar. Aynısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında da anlatır. Faydası yarar olmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Buna kavminin vereceği hiçbir cevap yok. Demiyorlar ki hayır bunların kendileri bu putlar aslında hani salihlerin namına dikilmiştir. O salihler de şöyle fayda verir, şöyle işte imdada yetişirler. Böyle bir iddiaları yok, böyle bir itikatları yok. Sadece cevapları şu, bizden öncekiler bu yoldaydılar, biz de onlara tabi olduk. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi de böyle diyordu. Bu yüzden bunların bu gerekçeleri kabul edilmemiştir. Sebebi söylediğimiz gibi Araf 172-173. Hatta Mekkeli müşriklerin durumunu Zümer Suresi 3. ayetinde Allah Azze ve Celle haber veriyor. Ne diyorlar? Biz bunlara, bu putlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani birincisi ibadetin itirafı. Yani bu putlara ibadet ettiklerdi. itiraf ediyorlar. İkincisi bundaki gayelerini temize çeken bir ifade kullanıyorlar. Biz bunlara işte fayda yarar beklediklerimizden falan değil. Bizi Allah'a daha fazla yakınlaştırsın diye ibadet ediyoruz derler. Allah Azze ve Celle de bundan dolayı onları tekfir ediyor bu ayette. Zümer 3. ayetinde. Şimdiki şirk ehli ise birincisi onlar yani kabirlere, kabir eline tapanlar, bazen kabirdeki e, veli diye inanılan kimseler esasında Allah'ın düşmanı bir kimse olabiliyor. Yani insanların veli diye inandığı bazı kimseler var ki işte mesela İbn Arabi, Celaleddin Rumi gibi kimseler. Bunlar aslında İslam'ın esaslarına, Muhammed sallallahu aleyhi ve selle'nin açıkladığı, beyan ettiği dine, sünnete, tevhide muhalif itikatları olan, şeriata ters inanışları olan Allah'ın düşmanı olan kimseler. Allah'ın düşmanlarını Allah'ın velisi diye itikad ediyorlar. Halbuki Mekkeli müşrikler aslında salih kimselere ibadet ediyorlardı. Birinci arıza burada. Daha kötü oluşu bu ümmetin. Şu anki cehaletin daha kötü oluşunun sebebi. Birinci açıdan bu. Dinlerini bilmiyorlar. Bu sebeple kim Allah'ın dostu, kim Allah'ın düşmanı bunu ayırt edemez durumdadırlar. Bir Allah'ın düşmanı mesela deccali görseler, deccali işte su üzerinde yürüdüğünü, havada uçtuğunu veya arı sürülerinin yeryüzü, hazinelerinin arı sürüsü gibi kendisine tabi olduğunu, semaya emrettiğinde göğün yağdığını, yağmurun yağdığını, yere emrettiğinde otların bittiğini gören, annesini babasını işte kabirden kaldırdığını gören, bir adamı ortaya ikiden, ikiye ayrıldıktan sonra tekrar birleştirdiğini, dirittiğini gören insanlar ne yapacak? Bunu Allah dostu olduğunu zannedecek, inanacaktır. Değer ölçüsünü bilmeyen, yani böyle bir cehalet kıyamet gününde daha da artacak, daha da yenileşecek yani. Ve Deccal'in Allah dostu, hatta Allah'ın peygamberi, hatta Allah'ın kendisi olduğuna inanan insanlar çıkacak. İşte bu şaşkınlık, bu körlük sebebiyle, yani tasavvuçu kesimleri, Allah'ın aslında düşmanı olan kimseleri Allah dostu diye inanması, böyle bir koyu cehaletin, küfre götürecek, şirke götürecek koyu bir cehaletin habercisidir. Bunlar, Vakidir. Deccal'de çıktığında evet daha beter şeyler de olacak. ikinci açı, bu kimseler gerek İbrahim Aleyhisselam, gerek Muhammed Aleyhisselam'ın kavme hakkında haber verilen bu durumda, fayda veya zararı bu putların kendilerine veya salih zatlara veya mahluka nispet etmiyorlar. Hatta e, şayet, işte sen putlarımıza dil uzatıyorsun, Allah'ın sana bir bela ulaştırmasından korku, diye sözleri var. Yani şayet o putlara bir hakaret etse müslümanlardan birisi onu yine Allah ile tehdit ediyorlardı. Bu put seni çarpar demiyorlardı. Veya o putun adına dikildiği zaten ruhaniyet seni çarpar. Böyle bir itikatları yoktu. Allah'a rububiyetin noktasında ortak koşmuyorlardı yani. Sadece uluhiyet noktasında ortak koşuyorlardı. Uluhiyette ibadetin cüzlerinden herhangi bir cüzün Allah ile beraber Allah'tan başkasına yönlendirilmesidir. Bunun itirafını az önce söylediğimiz gibi Zümer Suresi 3. ayetinde yaptıklarını Allah bildiriyor. İşte biz bunlara ibadet ediyoruz ama neden ibadet ediyoruz bir sor. Çünkü biz bunlar Allah'a bizi yaklaştırsınlar diye. Yani kendilerine değil. Yani kendilerinden beklediğimiz bir şeyden dolayı değil. Allah'a yakınlaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz. Devreye rububiyetin girmesi demek onlara ibadetle beraber bir de onlardan fayda veya zarar beklenmesi varsa bu sefer rububiyette şirk ortaya giriyor. Yani kainatta Allah tasarrufta tek değildir. Onlara göre şirkenine göre, tasarruçlara göre. Bilakis bizim velilerimizde özellikle öldükleri zaman kınından sıyrılmış kılıç gibi aynen bu ifadeler var. Hatta Şafilerden Remli'nin fetvasında var bu. Veli'nin kerameti diyor öldüğü zaman Estağfurullah tasarrufu diyor velinin tasarrufu. Öldüğü zaman kın, kınından sıyrılmış kılıç gibidir diyor. Daha da keskinleşir diyor. Yani hayattayken kınındaki kılıç gibidir. Ama öldüğü zaman kınından sıyrılmış kılıç gibidir. Yani öldüğü zaman bu veliler kaydatta tasarrufları kuvvetlenir. Daha fazla e, fiiliyatta, faaliyette bulunurlar diyor. Şafii Fakii söylüyor bunu. Tasavvufçu bir Şafii Fakii. Tasavvufçuların itikadı aynen böyle. Bu sebeple ölülerden Böyle yardımlar isterler, hatta şahit olmuşsunuzdur, YouTube'a da koymuşlardı. İşte Ebu Ali Farmedi Hazretleri diye onun menkıbesini anlatıyor. Bir yerde bir sıkıntıya uğramışlar da Allah'tan yardım istemişler, yardım gelmemiş. O Farmedi Hazretleri'nden yardım istemişler de öyle kurtulmuşlar. Bunu bir marifet gibi Anlatıyorlar. Yani hatta şirkin, yani böyle bir şirk koşmanın gerekli oluşuna dair delil diye böyle şeylerde anlatıyorlar. Yani bu insanların akılları nerede, fıtratları nerede, ee, hiç mi düşünmüyorlar? İşte e, bazen İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi etkili bir takım vaz, etkili bir takım tebliğ ile insanların kendine getirilmesi gerekiyor bu konularda. Gerçekten e, bunu Allah'ın didi adına böyle inanıyorlar. Yani o kimselerin e, fayda ve zarara bizati malik olduklarına, yardım ettiklerine inanmak suretiyle uluhiyetteki şirke, rububiyetteki şirkide, hatta isim ve sıfatlardaki şirkide eklemiş oluyorlar. Üçüncü bir arıza daha var. Üçüncü bir arıza yine cehaletle alakalı. Bunlar yani Mekkeli müşrikler. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın şuradaki kavli. Yok biz bu putlara ibadet etmiyoruz diyorlar mı? Demiyorlar. Yani itiraf ediyorlar bunlara ibadet ettiklerini. Yaptıkları şey çünkü ibadet. Yok biz ibadet etmiyoruz, onlara ilah edinmiyoruz demiyorlar. Zamanımızdaki şirkeli ise ibadeti yapıyor. Onlardan yardım istiyor. Kurbanlarını sunuyorlar. Adaklar adıyorlar. Medet istiyorlar. Yani ibadetin her çeşidini takdim ediyorlar bunlara. Biz onlara ibadet etmiyoruz. Biz onlara işte ilah edinmiyoruz diye yaptıklarında inkar ediyorlar. Yani üç açıdan şu an ümmetin düştüğü durum İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap olduğu müşriklerin durumundan çok daha beter bir konumdadır. Ve bu ümmetin bu gidişatı söylediğimiz gibi Deccal gibi büyük bir fitne ortaya çıktığı zaman anında derhal Allah'ın dini adına buna tabi olacaklarını bize e, işaret ediyor yani. Bu übbetin bu şekilde gidişatının. Bunun sebebi cehalet, hakka karşı idat, tefekkür etmemek, fıtrata dönmemektir. Evet, Allah izin verirse 68. ayette bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşeden la ilahe illan tevatike la şerikelek ve estağfuruke ve tubilek.